Bilmem ki, Bilmem ki, hangi gecenin hangi saatinde sağlısın. Gel gör ki aşkımla, kendinden, kendinden geçeniyim. Geçeni, bilesin, bilesin diye, aşkınla, aşkınla ne hal değin. Gelişine, gelişine, kandan, kınaya karamellerine. Sensizlik, sensizlik, hüzün, hüzün olur. olur damla, damla, damla damla, akar gönlüme. gönlüme andolsun and olsun, düğün kurarım düğün gelişine. gelişine aşkımla geçerim aşkınla kendimden. kendimden Kalem şiir kalem, tutmaz, anlatmaz defterler, defterler, kelimeler kifayetsiz kalır, kifayetsiz kalır senin kalır yanında. Gel gör, aşkımla kavrulan, aşkımla kavrulan bu, garip bedeni, bu garip bedeni. Bilir seni ancak, bilir seni ancak, ancak, seni bilir, ancak seni bilir ayrılığın, ayrılığın acısını. Acısı yaşanır, yaşanır, anlatılmaz yaşanır, bu şahadet. Gelin de ayrılış günü bu dünyadan, dünyadan senin olsun, olsun ey şahadet. Yerim gerekirse Yerim bir mermi girse göğsüme. Bir göğsüme, yeter ki, yeter ki senle, ki olsun, senle şehadet. olsun şehadet, ayrılırım bu, ayrılırım candan. bu candan, bedenden, bedenle. ermek, için, ermek aşkına. için aşkına, bilirim gelebilmek, gelebilmek için, sana. için sana, geçmek gerek bu candan geçmek bu, bu, geçmek geçmek bu aşkla, aşkla, bu canla, bu, canla. bu sevdayla.